Ee, soruları ekranda okuyorsunuz arkadaşlar. Ben de buradan okumak suretiyle e, soruları anlamaya çalışalım. Abdest alma yerlerine su israfı haramdır gibi yazılar yazıyorlar. Bu doğru mudur? Ee, bu soruya cevap verelim. Değerli kardeşlerim, israf haramdır umumiyetle. Allah'ın vermiş olduğu rızıkları israf etmek Haramdır. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ Siz yiyin için ancak israf etmeyin çünkü o müsrifleri sevmez. Burada yiyin için israf etmeyin emiri israfın haram olduğunu gösteriyor. Malı israf etmek haram. Nimetleri israf etmek haram. Suyu israf etmek haram. Dolayısıyla su israfı haramdır demede bir mahsur yok. E, çünkü genel manada e, israf etmek haramdır. Orada sadece su israfı haramdır diye yazılıyor. Ancak e, daha da güzel yazılabilir. Yani nimeti nimetleri israf etmeyin diye yazılabilir mesela. Daha güzel ki okuyan anlasın ki. Bütün nimetleri israf etme karandır diye anlasın. Yani daha bu şekilde de olabilir. Ay halinde kadın camiye girebilir mi? Giremez. Ay halindeki bir kadın camiye giremez. Ancak cami e, yol üzerindeyse, caminin için, yol caminin içinden geçiyorsa, yani işte. Bazen olur. Bir kapısından girilir, diğer kapısından çıkılmak gerekir. Bir Diğer yollar kapanmıştır mesela. Bu takdirde caminin içerisinden zarureti binaen geçebilir ay halindeki bir kadın. Ama içeride oturamaz. Bazı çevreler, camilerde Muhammed isminin Allah ile yan yana konulmasına karşı çıkıyorlar. Bunun bir sakıncası var mıdır? Ee, bu Fiziki olarak Allah lafzının hemen yanına, düzeyine, paraleline, yanına, hizasına Muhammed e, lafzının yazılması sanki aralarında bir denklik e, düşüncesi varmış gibi bir cahilce bir düşünceyi beyinlerde oluşturabilir veya e, Basit insanlar böyle düşünebilir. Çocuklar böyle düşünebilir. İşi bilmeyenler böyle düşünebilir. Dolayısıyla bu tür şeylerden, bu tür imalardan uzak durmak lazımdır. Ee, Hadis-i şeriflerde e, Allah ve Resulü için e, hüma zamiri, o ikisi zamiri e, genelde kullanılmaz. Yani hüma, o ikisi manasında hem Allah'ı hem Resulü'nü kastetme olayı genelde kullanılmaz Bundan e, bilinçli olarak uzak durulmuştur Eğer biz lisanımızda lugatımızda e, kullanmış olduğumuz beşer için kullanmış olduğumuz bir e, iki yani iki, e, iki manasını o iki kişi manasına gelen hıma zamirini, Allah ve Resulü için e, kullanamıyor isek o lafızları da ayrı ayrı eşit denk aynı hizada yazmak suretiyle e, camilerin içerisine koymamız da bence doğru değil sakıncalıdır. Konmaması lazım. Üstelik e, Allah'ın Resulü'nün yapmadığı bir şey bu. Yapmamıştır böyle bir şey. Bizim de yapmamamız lazım. Yani isterse yazdırabilirdi. Yani kıble tarafına, e, mihraba hemen yazın derdi. Yani sağ tarafına Allah, sol tarafına Muhammed yazın derdi. Allah'ın Resulü bunu görmüş olsa buna kızar bence. Niye? E der ki ya niye Allah ile beni aynı hizaya koydunuz? Aynı şekilde, aynı haflerle, aynı büyüklükte, aynı levhalar üzerine, aynı düzeyde, aynı hizada yazdınız. Bu e, biraz insanda Allah ve Resulü e, arasında bir benzeşmeyi duygularını, düşüncesini uyarabilir. Bundan uzak durun derdi diye düşünüyorum ben. O yüzden sünnette olmayan bir durumun asrımızda yapılmasını doğru bulmuyorum. E, yanlış diye düşünüyorum. Evet. Ben hazır e, e, hazır Adem Aleyhisselam'dan bahsetmişken, şayet yasak meyveyi yemeseydi, bizler cenneti cennette mi cennette mi olacaktık var olacaktık diyor soru soruyor İsra kardeşimizle. Şimdi insanların imtihan olacağı yer e, cennet değil. İnsanlar cennete girmek için de belli bir imtihandan geçecekler. Bu bizim için kaybı olan bir bilgi. Kaybı olan bir bilgi de fikir yürütmekte doğru olmazdı. E, eğer Adem ve Havva cennetten çıkmasaydı zürriyeti mi olacaktı. Biz zaten ee, bu yasak meyveyi yediklerinde kendilerine tenasül uzuvları belirdi. O ana kadar tenasül uzuvları belir, yani, e, hissedilmiyordu. Ee, dolayısıyla yasak meyveyle birlikte Zürriyetin oluşmasına sebep olan tenasül uzuvları meydana geldiyse Allah-u Teala adeta siz e, bu yasağı işleyerek tenasül uzuvlarınızın görünmesine sebep oldunuz. Öyleyse burası üreme yeri değildir. Burası üreyen insanlardan hak edenlerin yaşayacak olduğu yerdir. Dolayısıyla sizi bence dünyaya gönderiyorum demiştir. Öyle olabilir. E, dolayısıyla yasak meyveyi yiyene kadar tenasül uzuvları belirlenmeyen e, iki varlığın, beşerin orada ölemesi diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla biz onlar oradan çıkmasaydı cennette üreyecektik diye bir şey söylememiz söz konusu değil. Bunların hepsi Allah katında malum olan bilgilerle ilgilidir. Ee, Allah'ın yapmış olduğu işten sual edilmez. Allahü Teala esasen e, üremeyi dünya üzerinde varkılmış, dünyayı da üreyen bu insanların imtihan yeri olarak e, ayarlamıştır. Daha sonra imtihanda başarılı olanlar Adem ve Havva'nın çıkmış olduğu cennete gireceklerdir. Yani bu böyle. Dünyada da yasak meyveler vardır. Bu yasak meyveler haramlardır. Nehyedilen şeylerdir. Bu yasakları çiğneyenler babaları, ataları cennetten nasıl kovulduysa onlar Tıpkı oraya girip de çıkmış gibi, oradan kovulmuş gibi bir daha oraya giremeyebileceklerdir eğer bu yasak meyveyi e, yerseler. Bu yasak meyve eğer <gülüyor> mesela e, hakkı inkar ise Allah'ın e, hikmetini, emrini tartışacak kadar, tartışmaya açacak kadar saygısızlık ifade ediyorsa... Bu takdirde o insan ya müşriktir ya kafirdir. Dolayısıyla cennete giremeyecektir. Bir daha cennete giremeyecektir. Ancak bu e, yasak meyveyi yemeler, e, mesela oruç tutmamak veya işte buna benzer bir takım e, emirleri yerine getirememek şeklinde ceryan ediyorsa, bunların da e, kafir olmadıkları muhakkak ve cennete muhakkak suçlarını çektikten sonra girecekleri, e, El Sünnet tarafından bilinmektedir. Evet. Başka bir soru var mı? Musa kardeşimizin sorusu: Camilerde mikrofon kullanımı caiz midir? Ee, alimler mikrofon çıktığında bu konuyu tartışmışlardır. Sonuç olarak mikrofonu canlı bir sesin ses dalgalarını yükselten bir cihaz olduğu düşüncesinden yola çıkarak bunun caiz olduğu çünkü faydaya binaen çünkü cami büyük olduğu zaman ses arkaya gitmediği zaman ne oluyor? Sıkıntı oluyor. Dolayısıyla böyle bir şey teknolojik bir imkan bize fayda sağladığı için bunu caiz görmüşlerdir. Önceden nasıl yapılıyordu? İşte 2-3 saf arayla müezzinler vardı. Ee, önde tekbir sesini duyanlar arkada bu tekbir seslerini yüksek sesle söylemek suretiyle e, cemaati uyarıyorlardı. Ve komutunu veriyorlardı. Secde edecek, seyir ruhu, secde, kıyanma kalkma gibi. Bu şimdi bu şekilde yapılmıyor da ne yapılıyor? İşte bu cihaz mikrofon aracıyla, hoparlör aracıyla yapılıyor. Bunda bir sıkıntı yok. TV'deki görüntüye e, imam diye uymakta uymakla hoparlörlerden çıkan sese imam sesi diye uymak aynıdır. E, evet TV'deki görüntüye imam diye uyulmaz. Çünkü o bir görüntüdür, gerçekliği yoktur. Hoparlörlerden çıkan sese imam diye de uyulmaz. Ancak İmam var. Mesela bina biz bodrumdayız, imam üst katta var. Biz bodrumda safa durduk ve bodrumda da hapörler var. Biz imama uyuyoruz, hapörlere uymuyoruz. Hapörler sadece imamın sesini bize aktarıyor. Mesela bu. Ee, onun için görüntüye ve cihazdan çıkan sese uymakta imama uyulmuş olmaz. Namaz sayı olmaz deniyor doğru mu diye sormuş eee Cemile değil mi artık kardeşimizmiyorum. bilmiyorum Evet Şimdi Evet dediğimiz gibi Hapörlere veya görüntüye uyma diye bir şey Söz konusu değil O imam olmalı orada Yani imam ikinci katta Biz bir alt kattayız Veya üst kattayız Ve orada hapörler var Biz normalde hapörlere uymuyoruz imama uyuyoruz İmam orada gerçekten var Haporlar sadece İmam'ın sesini bize yakınlaştırıyor. Hepsi bu. Görüntüye uymak diye bir şey söz konusu değil. Ama diyelim ki bir yerde görüntü var. İmam'ın görüntüsü var. E bu zaten cami için böyle bir şey düşünülemez. Camiye ekran koyalım, i̇mamın efendim bir bodrumda imamın görüntüsü olsun da insanlar... Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Camide görüntü olmaz, resim olmaz bu tür şeyler yapılmaz. Ancak hoparlör kullanılabilir. Cihaz kullanılabilir. Biz cihazın sesine uymuyoruz. Cihazın e cihazdan çıkan sesin sahibine, imama uyuyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Evet. Diğer soru Bina ve iş yerlerinde namaz kılmak için ayrılan oda mescit hükmünde midir? Ee, şirketimizde bir oda mescit olarak ayrılmış dini kitaplar ve namaz kılınacak yerler var. Cami mescit adabı hakkında bilgi verir misiniz? Tabii bu çok geniş bir soru. Çünkü cami mescit adabı ile ilgili sorular sorayım. biz Özet olarak cevap vermeye çalışalım. Bina ve iş, bina ve iş yerlerinde yap, e, açılan namazgahlar e, mescitler. Evet bunlar namaz kılma yerleri. E, bunlar halka açık olduğu takdirde dışarıdan gelen insanlara da açık olduğu takdirde bunlar mescittir. E, ama kişiye özelse dışarıdan kimse her isteyen oraya giremiyorsa orası ancak kişinin namazgahı olur. Mescit e, dendiğinde topluma, Müslümanlara açık olan ibadet haneler akla gelir ve burada insanlar ibadete ezanla davet edilirler ve bu davete uyan insanlar hiçbir engelleme, sınırlama olmadan o mescide girip ibadetlerini yerine getirirler. Hür bir şekilde. Bu takdirde eğer böyleyse durum oraya mescit denir. Ama orada ezan okunmuyorsa oradan dışarıdan gelen insanlara o binanın içerisinde girilmesi, girmeleri serbest değilse bu takdirde oralar sadece namazgah olurlar. mescit olamazlar. Ee, evet. mescit ve işte adabın, cami adabı ile ilgili bilgi verir misiniz diyor. Ee, şimdi insan tabi adab denince biz buradan mescide ve camiye giden insanın takılması gereken adabı anlıyoruz. Yoksa cansız bir binanın adabı olmaz. Ee, Müslüman camiye sağ adımıyla girer ve girerken de e, camiye giriş duasını okur sünnette olduğu mücehileyle. Girdiği zaman iki rekat tehiyetilmez kılar ardından Kuran Kerim okuyabilir, cemaat kın, işte namaza kalkıncaya kadar, Sünnet namazlarını kılabilir, Fars cemaat oluncaya kadar ve oradaki vaktini zikirle, Kuran Kerim okumakla, Allah için Allah'ın ayetlerini tefekkür etmekle geçirir, boşla kırtı, dünyevi meseleler konuşmaz ve orada kalbini, ruhunu tamamen ibadete. Hasreder, i̇badete ayırır. Çıkarken de mescitten yine e, me mescitten çıkarken çıkış duasını peygamberimizden var olan mesur duayı okur. E, ve bu şekilde e, mescitten vakurla çıkar. Vakurla mescide girer. Mescide giderken Aşırı hızlı adımlarla gitmez, koşmaz ee, ve mescitte dediğimiz gibi e, çok küçük yaşta çocukları mescide getir getirmek suretiyle ibadetleri ihlal edecek seslerin, gürültülerin çıkmasına sebep olmaz. temiz yaşında, 7-8 yaşında söz dinleyen, laf dinleyen, insanları rahatsız etmeyen çocukları yanında getirebilir, daha laftan anlamayan çocukları getirmez. Şimdi böyle bir yaklaşım var. İşte çocuklar, biz önden masklarken arkadan çocuk şey sesleri gelmiyorsa geleceğimizden korkalım diye imamlar mescitlerin girişlerine yazı pano asmaya başlamışlar. Bu çok yanlış bir durum. Çünkü e, namazda Allah'ı tefekkürden kendilerine alıkoyacak her türlü sesten uzak durmak lazım. Her türlü rahatsız edici şeylerden uzak durmak lazım. Biz bugün namazlarımızda Allah'ı düşünmediğimizden dolayı, okuduklarımızı tefekkür etmediğimizden dolayı, anlamadığımızdan dolayı, namazları sadece bir şekil ve kuru biz e, kelimeler dizisi ağzımızdan döktüğümüz kelimeler dizisi, Manasız, manasını bilmediğimiz kuru şeyler, sadece bir işte ne diyeyim rutin yapmış olduğumuz bir ritüel olarak e, alkıladığımızdan dolayı arkada kıyametle kopsa bize bir şey olmuyor yani. Namazlarımız ihlal olmuyor yani. Çünkü bizim zaten namazı kaybetmişiz, kaybedecek bir şeyimiz yok. Aklımız karışmıyor, tefekkür etmiyoruz. Tefekkür etmediğimizden dolayı sorun yok. İmam da Allah müsaade ederse, rekatların rakamını, adedini karıştırmazsa o. Oh, biz de onunla beraber kaçıncı rekattayız bilmiyoruz ama adam selam verdi, imam selam verdi. Biz selam veririz, oldu. Bitti işte yani. Al sana bir namaz. E sen bu namaza, bu göze bakarsan arkada oynayan, bağıran, çağıran çocuklar seni elbette rahatsız etmez. Ve onların orada olması senin için belki de bir şeydir kazanımdır. Niye? Zaten Allah'ı düşünmüyorsun. Bari çocukların sesleriyle oyalanıyorsun yani. Zaten kalbini Allah'tan korkmuyor. Bari çocukların ne söylediğiyle ilgili kafanda düşünceler gelişiyor. Bak ne söyledi, bak nasıl koştu, bak o ona cevap verdi, bak o ona ne dedi gibi şeylerle meşgul olduğundan dolayı senin içinde bir eğlence oluyor tabii. İşte maalesef yani. Neresinden tutsan kopukluk, yani saçmalık, sapan böyle şey olur ya? Yani... O yüzden bunlara da dikkat etmek lazım. Temiz yaşında çocukları ancak camiye götürmemiz lazım. Ee, laf dinlemeyen çocukları götürüp de insanların namazlarını ihlal et et etmememiz lazım. Evet. So, şimdi <gülüyor> ses yok mu? Ses tamam mı? Evet ses geldi mi şu anda? Evet. Ses geliyor herhalde. Tamam. Şimdi daha soru yazmayalım Musa kardeşim. Var olan soruları cevaplasak Allah'a şükür. Soruları okuyorum. Cami ve mescitlerde dünyevi konuları konuşmak caiz midir? Camii mescinde dünyevi konular konuşulabilir ancak e, bu konuşmaya herkesin katılması ve ümmeti ilgilendiren bir mesele olması lazım. Ama bir taraftan insanlar Kur'an okurken, diğer taraftan namaz kılarken iki kişi gelmiş kendi aralarında lakırtı yapıyorsa bu olmaz. Ama gerçekten İslam ümmetini ilgilendiren bir mesele, gerek siyasi, gerek ekonomik gerek kültürel bir mesele, Herkesin katıldığı bir mesele ve herkesin ortaklaşa düşüncelerinin, fikirlerinin alındığı bir mesele ise hep beraber bu konu tartışılabilir, konuşulabilir. Ancak bir taraftan insanlar namaz kılarken diğer taraftan insanların orada lakırtı yapmaları doğru değil. Bir taraftan insanlar Kur'an okurken diğer tarafta insanların bugün şunu yaptım, bugün bunu şunu yaptım gibi bir takım sohbetlere dalmaları doğru değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dü dünya kelamı olmaz diyor. Evet doğru ama aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakanlar kurulunu insan, yani ümmetin işleriyle ilgili siyasi, ekonomik işte işleriyle ilgili bütün meselelerini de Camide konuşmuş, kararlarını camide almış bir peygamber ve bir ümmeti ortada, sahabe ortada. Yine aynı zamanda e, hükümlerin verildiği, e, istişarelerin yapıldığı, ümmetle ilgili meselelerde istişarelerin yapıldığı bir mekan, yurt dışından gelen, heyetlerin karşılandığı bir mekan aynı zamanda iman etmeyen insanlar bile camide karşılanmıştır. Necran'dan gelen Hristiyanların camide karşılanması gibi. Buna benzer bütün e, uluslararası heyetler camide karşılanmıştır. Ve onların e, sözleri orada dinlenmiş, onlara yazılacak olan ee, cevaplar orada yazılmış, elçiler oralar orada kabul edilmiş vesaire. Yani İslam Devleti'ni ilgilendiren siyasi, ekonomik e, her konu camide karara bağlanmış, konuşulmuştur. Peygamberimiz camide dünya kelamı olmaz derken, lakırtı olmaz demek istiyor. Yani orada insanlar ibadet ederken birkaç kişinin, efendim, Bugün ava gittim, şunu öldürdüm, öbürü kaçtı, bu gitti gibi boşla kırtılar yapması caiz değildir. Ama İslam ümmetini ilgilendiren önemli bir meselede bir toplantının yapılması ve o toplantıda herkesin görüşünü dile getirmesi ve bir istişare edilmesi elbette caminin sünnetinde var olan bir şeydir. Bunları ayırmak lazım birbirinden. Evet. Ee, bu tür konuşmaları yasaklayan ayet, hadis veya sahabe sözleri vesaire var mıdır? Dediğimiz demiş işte açıkladım bu konuda ilgili. Evet. Cami mescitlere Resulü Ekrem veya Hazreti Muhammed'in ismi verilebilir mi? Yani bunda bir sakınca yok yani mesela e, falan cami, Fişman cami, Mescidi Nebi diye mesela peygamberimizin mescidi ne ad verilmiştir yani Mescid-i Nebi, yani belki bu yazılmadı ama levha olarak insanlar bunu bu şekilde biliyorlardı. Şimdi bu karışmaması için bir başka yerde Mescid-i Nebi diye bir mescide isim verilmesi yanlış olur. Ama ne bileyim mesela Hz. Ebu Bekir Camii, Ömer Camii gibi isimler onların isimleri yaşasın, algılansın, toplum bu konuda daha bilinçlensin diye bu isimler verilmekte bir sakınca Yoktur düşük diye düşünüyorum Allah-u Cami ve mescitleri yaptırmanın sevabı. E tabi. Ee, allah Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de e, ne diyor? Mescitleri ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler iman eder diyor. Dolayısıyla bunların sevabı büyük. Camilerde mihrap üzerinde, içinde Zekeriya aleyhisselam isminin geçtiği ayetin mali nedir? Evet. Neden? فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ haram değil, o ayet oraya yazılıyor. Aslında bunun hiçbir mantığı yok. Yani o ayetin oraya yazılmasının hiçbir mantığı yok. Yani Fıbelli ve Cekk e ayetinin de mantığı yok. Yani bunlar sünnette olan şeyler değil. Yazılmaması lazım esasen bunların. Ama yazıyorlar. Fıbelli ve Cekk e şartla haram. Nerede olursan ol yüzünü mescid-i harama dönder emri ayetinin mihraba yazılması sünnette olan bir durum değil. Yani. Ama yazılıyor. Yazılıyor. Bir hani haram mıdır yazılması? Ayetin oraya yazılmasında bir haramlık söz konusu değil. Haramlık söz konusu değil ama sünnette olmayan bir şey olduğunu söyleyelim. Sünnette olmayan bir şey. Ee, diğer taraftan işte külleme dekale aleyha zekeriya ve cedaindeha rızka. İşte bu, bu ayeti bu, bu, bu ayetleri yakın bir yerde. Değil mi? külleme dekale aleyha Zekeriya el mihraba, bu şekilde mihrap kelimesi geçiyor, değil mi? Hafız olmadığım için bilmiyorum. Orada mihrap geçiyor. E, mihraba ne zaman girse, orada mihraptan namazdaki, namazgahtaki veya yani mescitteki camideki mihrap değil. Demek ki orada evin baş köşesi veya e, işte e, orada durulan yer manasında, e, ne, işte makam manasında diyelim. Ne zaman Zekeriya e, oraya gitse onun yanında bir rızık buluyor. Yani bu buradaki mihrap kelimesiyle camideki mihrap e, arasında bir isim benzerliği olmakla beraber bir mekan benzerliği e, manasında gelmez. Mekanlar arasında fark var. Biri evdir, diğeri camidir. Orada mihrap kelimesi geçtiği için böyle bir şey... Böyle bir şey düşünülmüş, böyle bir şey ama sadece e, mihrap kelimesinden yola çıkarak onu oraya yazmışlar. Olay iki olay iki mihrap arasında benzerlik söz konusu değil. Ha, yazılmasa daha iyi bu tür şeyler. Sünnete aykırı şeyler bunlar. Evet. Camilerde neden peygamberimizin ve halifelerin isimleri vardır? Camilere ve Kabe'ye Allah'ın evi veya Beytullah demek uygun mudur? Camilerin altına tuvalet yapılabilir mi? Bir hoca caminin altına sonradan tuvalet yapılamayacağını söylemiş. Evet. Teker teker cevap verelim. Camilerde peygamberimizin halifelerin isminin yazılması doğru bir durum değil. Sünnete aykırıdır. Bundan uzaklaşma, uzaklaşmak lazım. Evet, bu yanlış bir şey. Haram demiyorum ama yanlış. Sünnete uygun değil. Camilere ve Kabe'ye Allah'ın evi, evi beytullah demek uygun mudur? Beytullah sadece mescidi haram için geçerli olan bir terim. Ancak mescidi haramın şubesi durumunda olan diğer mescidler Allah'ın evi olarak adlandırılabilir mi? Özel manada özel isim olarak Allah'ın evi olarak yani Kabe'deki isimlendirme gibi bir isimle isimlendirme niyetiyle bunu yapamayız. Ancak eee Kabe'nin misyonunu taşıyan şubelerdir bunlar manasında. Buralar da Allah'ın evidir dersek, Allah-u Alem burada bir sıkıntı yok. Yani burada Allah'ın evi manasından kastımız Allah'a ibadet edilen yer olduğu sürece burada bir sıkıntı olmaz. Ama cahiller eee çocuklar bunun Allah'ın oturduğu yer manasında algılıyorsa bunu da tasih etmek düzeltmek lazım. su <gülüyor> <gülüyor> Özel isim olarak kullanmayacağız. Genel manada misyon ismi olarak kullanabiliriz, düşünebiliriz. Başka bir soruya bakıyorum. Caminin altına tuvalet yapılabilir mi? E, yapılabilir. Arada beton var çünkü. E, arada bir şey var. Yani bu camiden secde edilen yerin kirletilmesi manasına gelmediğinden dolayı altına tuvalet yapılabilir bir sıkıntı yok. Bu camiyi kirleten bir yani kat kat yani bu caminin içerisinde necaset olmaz. Caminin içerisi alan secde edilen yer orada orada olmaz. Arada engel varsa, duvar varsa aynı katta bile olsa olabilir. Arada engel olacak, duvar olacak. Engel olacak yani caminin içerisinde olmayacak. Caminin Namaz kılma bölümünde e, caminin e, secdegahını kirletecek durumda bir e, durum söz konusu asla olmayacak. Bedevi camiye biliyorsunuz bevini yaptığında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona güzel güzel açıkladı. Burası secde için yapılmıştır. Yani burada bevil olmaz dedi. Evet da hatırlamakta fayda var. <gülüyor> Evet. Ses var. Yok diye. Şimdi başka soru yazmıyoruz. Arkadaşlar. Çok zor konuşuyorum. Musa kardeşim. Zor şartlarda konuşuyorum. O yüzden soru yazmayalım. Var olan sorulara cevap vereceğim inşallah. Evet. Bakayım. Başka ne soru var? Evet. Camilerin fazla ışıklı olması israf değil midir? E, i̇sraftır yani camide fazla ışığa gerek yok. Gerektiği kadar koymak lazım. Bu israftan sakınmak lazım. İslam ülkelerinde durumlar malumken bizim bu şatafatlı görüntüler altında namaz kılmamız ne kadar doğru? Yani elbette İslam ülkelerinde durum yani insanlar cihad edenler olsun paraya pula ihtiyaçları varken bizim camileri süslememiz, püstlememiz doğru bir şey değil. Oralarda israfa kaçacak şekilde ışıklandırma yapmamız da asla doğru değil. Bundan kaçılmak lazım. Camilerin aşırı olarak süslenmesi doğru bir durum değil. Yani bu bu namaz kılanların dikkatini celbedecek şeyler. Camide aşırı süs, dekor, resim, aşırı renkli, cümbüşlü şeyler, kumaşlar, halılar, aşırı renkli, desenli vesaire, Duvarlarda desenler, yazılar. Bu namaz kılan insanın dikkatini celp edecek, farklı yerlere çekecek olan şeyler bunlar. ve Bunlardan uzak durmak lazım. Caminin sade olması lazım. Halının da sade olması lazım. Desenlerden, renk cümbüşünden... Sakınmak lazım. Camilerin ve mescitlerin fonksiyonları nelerdir? E camiler bir kere Müslümanların toplanıp tanıştıkları aralarında muhabbet, muhabbetin, sevginin oluştuğu, geliştiği, tanışıklığın, tanışmanın gerçekleştiği, kardeşlik bilincinin oluştuğu, ve insanların birbirlerinden haberdar olmasını sağlayan önemli merkezlerdir. Dünyevi ve uhrevi faydaları çoktur. Ee, orada kılınan ibadetin, namazın daha eftar olduğunu biliyoruz. Peygamberimiz 27 kat daha fazla e, sevabı olduğunu bize müjdelemiştir. Dolayısıyla hem dünyevi hem de uhrevi birçok faydaları vardır. Fonksiyonları deyince insanların birbirlerinden haberdar olması, birbirlerini kontrol etmeleri, birbirlerine işte bazı uyarılarda, tavsiyelerde bulunmalarını sağlayan önemli buluşma merkezleridir. Ve yine toplumun birbirini, toplum bireylerinin birbirlerinin işte takip ettikleri, işte camiye gelmeyenlerin hasta olabilecekleri düşüncesiyle adamın Evine gidip ya hayırdır bakalım ne oldu kardeşimize diye merakta kaldıkları ve zorda kalanların belki de bu şekilde hasta bu şekilde sorunlarının çözülmesine yönelik bir bilinçlenme, bir haber haberleşme, bir haber alma mekanizması olarak, mekanları olarak camilerin toplumsal yaşantımızda, dini yaşantımızda çok büyük rolleri, önemli değerleri söz konusudur. Ya bu konu çok yani uzar tabii. Daha da uzatabiliriz. Diğer soruya geçelim. Ezan okunurken camiye o oturularak mı yoksa ayakta mı dinlemek uygundur? Ayrıca camiye girince iki rekat namaz kılmak gerekir mi? Ezan da geçen haydın felaha çağrısını nasıl yorumlarsınız <gülüyor> diye sormuş Nusa kardeşimiz. Ezan okunurken camiye gidilirse oturularak mı yoksa ayakta mı dinlemek uygundur? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz camiye girerse iki rekat namaz kılmadan oturmasın diyor. Dolayısıyla ezan okunurken ezanı bu, yani madem ki namaz kılmadıysak iki rekat ve ezanı da dinlemek istiyorsak, onu ayakta dinlemek, bu hadisteki yoruma daha uygun düşecektir. Daha uygun düşecektir. Ama, diyelim ki ayakta e, dinlemek değil de, oturarak dinlemek istiyorsunuz, ayakta yoruluyorsunuz, kendinizi halsiz hissediyorsunuz, yorgun hissediyorsunuz, ayakta değil de, oturarak dinleyeceksiniz, ardından da, tehiyetli mesut kılacaksınız, bunu yapmak istiyorsunuz, o halde bunu yapabilirsiniz. Veya ezan okurken, tahiyet-ül namazına başlayabilirsiniz. Ama hem tahiyet-ül namazını kılarken meşgul olmak istemiyorsanız, ezanı dinleyip ardından e ezanın e mübarek işte lafızlarını tekrar, tekrar tekrar ederek sahabına almak istiyorsanız bunu en güzel şekilde ayakta, yani oturmadan ayakta da yapabilirsiniz. E yorgunsanız oturarak da yapabilirsiniz. Zaruretler e her zaman mahzurlu olan şeyleri mübahale getirir. İki rekat namaz kılmak gerekir mi? Evet. İki rekat namaz kılmak e, Cumhur'a göre Cumhur'a göre iki rekat namaz kılmak gerekir. E, sadece İmam Ebu Halife'ye göre bir mescide ilk defa giriyorsanız, yani ilk defa o mescide girdiyseniz orada mescid kılarsınız diye bir anlayış söz konusu. Ama Cumhur'a göre e, kendi mescidiniz de olsa Beş vakit gittiğiniz mescitte olsa ne zaman girerseniz girin mescidin hakkı olan tabi Allah'ın hakkı olan o 2 rekat namazı orada kılmak e, en azından hani e, oraya yakışan bir ibadettir. E, vacip diye cumhur söylemekle beraber aklende yani camiye giren bir insanın 2 rekat namazla e, Camii selamlaması ve ikrakat namazla oradaki ibadetlerine başlaması en güzel olanıdır. Sünnette de bu vardır. Sünnetin emrinde de tavsiyesinde de bu vardır. Bunu yerine getirmek en güzel e, şeydir. Hicret hükmü hala devam ediyor mu? Tabii ki hicret devam edebilir. Yani hicret, cihat peygamberin ifadesine göre kıyamete kadar bunlar bahki şeyler Günümüzdeki cami modeli Peygamberimiz Aleyhisselam'ın döneminden kalma mı yoksa sonradan mı böyle olmuştur? Mescid-i Nebevi'de kılınan namazlar, diğer mescidlerde kılınan namazlardan niye daha fazla, daha fazla sevaptır? Cami modellerini belli şekillerde yapmak e, naslarla belirtilen bir durum değil. Tamamen örfei bir durumdur. Camiler değişik modellerde, tarzlarda inşa edilebilir camilerin, tarzlarının, modellerinin, planlarının, e, Kur'an'la, Kur'an'i emirlerle, e, ilahi emirlerle herhangi bir ilgisi yoktur. Böyle bu manada mescitlerinizi şöyle inşa edin, böyle yapın, duvarını böyle yapın, kubbesini böyle yapın, e, işte enlemesi şöyle olsun, genişliği şöyle olsun, darlığı böyle olsun, giriş kapısı böyle olsun manasında hiçbir zaman bir hadis-i şerif veya bir ayet-i kerime söz konusu değildir. Bunlar... Önemli olan bunlar ibadethanelerdir. İbadethaneleri de en güzel şekilde insanların rahat edeceği, rahat bir şekilde kullanıma açık olan refah, geniş, uygun mekanlar olarak ayarlamak en güzelidir. Sünnette olan da budur. Meşil olan Nebebi'de kılınan namazlar, diğer <gülüyor> yerlerde kılınan namazlara göre 10 bin kat daha sevaplıdır bu tevkifi bir durumdur. Bu konuda Peygamberimizin hadisi vardır. Biz bu hadisle amel ederiz. Bunun hikmeti nedir diye sorarsanız hayır efendim illa hikmet aramaya gerek yok. Bu mekanlar da Allahu u Teala yapılan ibadetlere daha fazla değer veriyor. Bu mekanların Allah indinde bir değeri söz konusudur. Önemli olan insanların e, sevap almasını temin etmektir. Bu da onlardan bir vesile olmak üzere karşımızda durmaktadır. Müezzin ezan duasını sesli olarak okuması, cemaatin duaya amin demeleri bidat midir? Bu bidattir. Peygamberimizin yaptığı şey değil. Yıkılan bir caminin yeri camiden başka bir amaçla kullanılabilir mi? Yıkılan bir caminin yeri cami dışında yol gibi başka veya toplumun hizmetinde olan, topluma genel hizmet verecek olan bir mekan olarak kullanılabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Camide başka bir yere yapılabilir. Camilerin yerleri kutsal yerler değillerdir. Yani. E, cami yeri, yani bu vakıfla karıştırılmamalı. Yani vakıf yeri e, ise caminin yeri. Vakıf yeri ise, vakfedilden bir yer ise, e, eğer o yeri vakfeden insan, burada cami dışında başka bir bina yapmayın diye şart koşup da orayı vakfettiyse orada cami dışında başka bir şey yapılmaz. Yerine ev veya iş yeri yapılabilir mi? Dediğimiz gibi. Yoksa kıyamete kadar ibadethane olarak kalması. Yani vakfedilen yer ise o şekilde. Ama vakfedilmeyen bir yer oraya diyelim ki devlet kendi arazisine e, topluma hizmeti için cami yaptı. Onu daha sonra yıkıp oradan yol geçmek icap ettiyse Oradan yolda geçirebilir. Bu yerler kutsal yerler değillerdir Ancak dediğimiz gibi e, ne diyoruz? E, vakıf arazileri vakfedenin e, şartına bağlı olarak hizmet etmelidir kıyamete kadar. İçinizden e, hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülükten men eden bir topluluk olsun işte onlar kurtuluşa erenlerdir." diye bir ayet yazmış. Soru diye zannettim. Hicret nük mü devam ediyor mu? O soruya cevap verdim. Hayızlı kadın camiye girebilir mi? O soruya cevap verdim. Evet, Allah razı olsun. Dinlediniz. Allah kabul eylesin amellerinizi, amellerimizi. Allahu Teala hakka tabi olanlardan, en iyi şekilde tabi olanlardan eylesin. Allahu Teala her türlü şerden, batıldan kalbimizi dilimizi beynimizi idrakimizi uzak eylesin ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn